Üç Büyük Nimet Bir defasında Gavs-ı Bilvanisi Hazretleri bize sohbet etti. Allah Teala bize üç büyük nimet vermiştir. Bunlardan birincisi Müslüman olma nimetidir. İman insana Allah Teala'nın bir nimetidir, dedi. Evet, insanoğlu düşünmekle İslam'ı kabul etmiş olsa bile, Kalbi ona inanıp tasdik etmedikçe Müslüman olmuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bizans İmparatorluğu'na elçiler gönderdi malum. Harekleus'un aklı kabul etti ama kalbi tasdik etmedi. İman edemedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İran'a diğer Arap meliklerine de mektuplar gönderdi. Harekleus anlatılanların İncil'de de anlatıldığını bildiğinden aklı kabul etti ancak kalben iman etmedi. Ben Müslüman olmak isterdim ama milletin beni kabul etmez dedi. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem çok hediyeler gönderdi. Allah Teala ona iman etme fırsatı verdi ama o kalbine, nefsine mağlup oldu. Gâsabe bilvanesi Hazretleri sohbetinde ikincisi peygamberimize ümmet olabilmektir dedi. Diğer peygamberlerden bazısı onun ümmeti olabilmeyi murat etmiştir. Allah-u Teala'nın onlara verdiği nimetleri görünce onlar da peygamberliği bırakıp Muhammed ümmetinden olmayı dilediler. Üçüncüsü ise Nakşibendi saadatlarına tabi olmaktır buyurdu. Kardeşler, Nakşibendi saadatlarına bağlı olmak gerçekten büyük bir nimettir. Onların kapısına giden pek çok insan gördüm. O insanların üzerindeki değişikliği görünce bunu daha iyi idrak ediyor insan. Bu büyükler insanı toplum içerisinde yaşatırken kişiye Allah-u Teala ile beraber olmayı öğretiyor. Mürit o hale geliyor ki vücudunun her yeri Allah, Allah diye zikrediyor. allah Teala dilerse bu hali yanındakilere bile hissettiriyor. Bunu murat etmezse hiç duyurmuyor. Biz bu kapıda bütün bunlara şahit olduk. Bir defasında menzildeydik. O zaman Seyda Hazretleri kutlu sesi ruh hayattaydı. Görevlilerden biriyle geriye dönüyoruz. Dedi ki, Seyda Hazretlerine ben şaşıyorum dedi. Günde 1 5 10 kişi nefi ispat zikri talimatı alıyor. Ne kadar çoğaldı nefi ispat zikri çekenler. Kardeşler, nefi ispat zikri işte yukarıda halkın içindeyken Allah, Allah diye kalbi atan kardeşlerin yaptığı zikir dersidir. Oysa o hali sadece kitaplarda okuduğumuz velilerde oluyor zannediyoruz. İşte Nakşibendi saadatları çok büyüktür. Onların yaptığı irşad çok kıymetlidir. Burada şöyle diyenler olabilir. Peki nefi ispat zikre çeken bu insanlar bu kadar kıymetli ise nasıl oluyor da günaha giriyorlar? Eğer mürit bu yolda temkin makamına yükselmemişse o hali muhafaza edemez. Temkin makamı bu yolun büyüklerinin makamıdır. Onun için sofiler kimi zaman günaha girebilir. Yani kalp aleminde denge kuramayabilir. Bunun sebebi müridin temkin makamına yükselememesidir. Bu demek değildir ki o insanın durumu kötüdür. Hayır. Bu sonuç ortaya çıkmıyor. Bilakis müridin ilerleme kaydetmesi gerekiyor. İşte onun için Galsa Bilvanisi Hazretleri, Üçüncü büyük nimet Nakşeben'de saadatlarına tabi olmaktır buyurdu. İnsanın manevi ilerlemesi kendi başına olmuyor. İnsanoğlu bu yolu kendi çalışmasıyla kazanamıyor. Bu ilim ve amelle de olmuyor. Muhakkak bu büyük zatların manevi terbiyesi altında olmak gerekiyor. İslamiyeti kolay yaşamanın, rahat yaşamanın, buradan azami istifade etmenin yolu olarak ben bu yoldan başka çare bulamadım. Diyarbakır'da tıp doktoru olarak yıllarca görev yaptım. Malumunuz orada ve civar şehirlerde alim çoktur. Görevimiz gereği pek çok insanla irtibatımız oldu. Muayenehaneye gelen pek çok hastamız oldu, bizim de yanına gittiklerimiz oldu. Pek çok insanla arkadaşlık kurduk, sohbetlerde bulunduk, ilim ve amel ehli ileri gelen şahıslarla çok görüştüm. Bu yolun cahil bir Sofi'ye verdiği menfaati tasavvuf ehlinden başka bir yerde görmedim. Kimileri cahil Sofi'yi kolay kolay beğenmez, yahu cahilin teki işte der. Halbuki mühim olan Allah Teala'nın onun kalbine koyduğu nurdur, onun kalbinin güzelliğidir. Seyda Hazretleri Kutlu Sesirru, mürşitle müridin arasında manevi bir hat vardır. Bu manevi hat, rabıta vasıtasıyla çalışır, buyurdu. İşte bu kapıya intisap eden bir mürit, rabıta sayesinde kalbindeki sevgiyi ve muhabbeti ilerletebiliyor. Kalbine ilahi muhabbetin girmesine imkan sağlamış oluyor. Bu bağ sayesinde, Sadat-ı Kiram Efendilerimizin himmeti ve bereketi hasıl oluyor. Bu bağlantı ne kadar kuvvetli olursa insan da o ölçüde günahlardan kaçınabiliyor. Bizim hatamız mürşidin kıymetini bilemememizdir. Mürşidi sanki bir öğretmen gibi görmememiz gerekir. Öğretmen kimdir? Sadece öğretendir. mürşit öyle mi? Mürşid sadece öğreten değildir. O hem öğretmen, hem doktor, hem hakim, hem ana hem de babadır. Çünkü o peygamber varisidir. Kendisine sağlam olarak bağlanan insana da günahtan kurtulmanın yolunu gösterir. Yeter ki biz kendimizi ona teslim edelim kardeşler. Gavsız ama Afyon'daydık. Havuzun başında bir Sofi kardeşim bana bir şeyler anlatıyordu. O sırada fark edemedim. Rahmetli Seyda Hazretlerinin damadı ve halifesi Molla Ahmet Hazretleri yanımıza gelmiş. Bizden tarafa döndü. Bir gece rüya gördüm. Bütün Sadat-ı Kiram Efendilerimiz bulunduğumuz yere teşrif etmişti. Seyda Hazretlerinin bütün halifeleri de oradaydı. Sadatlar beni vazifelendirdiler. Elime bir çelenk verdiler. Çelengin üst kısmında bu zamanın gavsıdır yazıyordu. Çelengin alt kısmında da yazı için ayrılmış boş bir kısım görülüyordu. Saadatlar bana bu çelengi bu cemaatten hangisine istersen onun boynuna tak dediler. Ben de çelengi takmak için elime aldım. Herkesi dolaştım. Mana aleminden bir ses beni Gavs-ı Sani Hazretlerine yönlendirdi dedi.